Hoş geldiniz. Bu videoda şu destanını inceleyeceğiz ki şu destanı Türkler açısından son derece önemli bir destandır. Gerçi her destan önemlidir çünkü destanlar milletlerin elemlerini, kederlerini, sevinçlerini, yayılışlarını, göçlerini, kahramanlıklarını barındırırlar ve tarihten günümüze bir köprü görevi görürler. Bir takım hayali motifler barındırabilirler, çoğunlukla gerçek tarihi olaylardan izler taşırlar. Fakat destanlar genellikle bir milletin hafızasını, belleğini temsil ederler ve bu yüzden son derece önemlidirler. Destanlar toplumu etkileyen bir olayın bir kişi tarafından manzum olarak anlatılmasıyla oluşur. Zamanla söyleyen kişi unutulur ve destan dilden dile kuşaktan kuşağa aktarılarak anonimleşir. Genellikle manzumdurlar. Şu destanı milattan önce 330 ila 327 yılları arasında yaşanan olayları aktaran bir Saka destanıdır ki bu destan Türkler açısından son derece önemlidir. Çünkü bizim ilk kültürel etkileşmemizle alakalı bir takım ögeler barındırıyor. Örneğin Türklerin İskender'le veya Çin'le nasıl ilişkiler kurduğunu bize gösteriyor. Çünkü destanın ana konusu İskender'in Türkistan'a ve İran'a yaptığı saldırılar ve bu esnada hükümdar olan Şuh'nun Çin'e kaçması Ülkesini, vatanını kurtarmaya çalışması ve geri dönmesi, kültürel etkileşim sayesinde Türklerin artık göçebe kültürüden şehir hayatına geçmeye başlaması. Jenerikten sonra başlıyoruz. Destana adını veren Şuh'nun yaşadıkları ve onun hayatı etrafında gelişen olaylar yaklaşık 1300 yıl boyunca dilden dile aktarıldılar. Ve 11. yüzyılda Kaşkarlı Mahmut tarafından bunlar ilk defa derli toplu ve olabildiğince açık bir şekilde ifade edildiler. Hatta şu destanı ile alakalı en sağlam kaynak Kaşkarlı Mahmut'un Divan-ı Türk adlı eseridir diyebiliriz. Ki dediğim üzere Kaşgarlı'nın destanı nakletmesi destanın kökeni arasında 1300 yıl vardır. Yani destanın orijinal kaynakları bize ulaşabilmiş değildir. Ki anlatımı da destanın ancak özeti olabilmiştir. Bu destanda Türklerin yayılışı, bir takım aile ve boyların gelişmesi ve Türk kavimlerinin ortaya çıkmasına dikkat çekilir. Kaşkarlı Mahmut eserinde Türkmen maddesinde, bunlara Türkmen denilmesinde bir sebep vardır açıklayayım diyerek konuya girer ve destanın konusunu düz yazı olarak kendi anlatımıyla eserine aktarır. Size uzun metni okuyacağım zaten ama önce destandan kısaca bahsedeyim. Büyük İskender, Türk memleketlerini ve İran'ı fethetmek için yola çıktığı zaman Türkistan'ın başındaki Hakan şu isminde bir gençti ve şu İskender'le savaşmaya pek de niyetli değildi. Hem zaten İskender'in gelip geçici bir adam olduğunu düşünüyordu. Bu bölgeleri alarak pek bir şey kazanmayacak, onun niyeti batıya gitmek diye düşünüyordu ve bu savaştan elinden geldiğince az kayıpla ayrılmak istiyordu. Bu yüzden de halkını toplayarak kendisi önde halkı arkada Çin'e doğru göç etmeye başladı ki daha sonra geri dönecekti. Bu göç esnasında 22 aile yurtlarını bırakmak istemediler ya da bırakamadılar ve doğuya gidenlere katılamadılar. İskender herhangi bir zorlukla karşılaşmadığı için bölgeyle fazla ilgilenmedi ve tam da düşünüldüğü gibi geldiği geçti. O dönemde çoğunlukla çadırlarda yaşayan Türkler İskender'in seferinden sonra şehirler kurdular ve yerleşik hayata geçmenin adımlarını attılar. Destanların tarihi olayları olduğu gibi aktarmadığını biliyoruz ama tarihi olaylardan son derece beslendiğinin de farkındayız. Şimdi biz Büyük İskender tanıdığımız ve gerçekte yaşamış olan büyük bir karakter olduğu için bu destana baktığımızda anlatılan şeyleri tarihsel bir gerçek olarak algılama eğilimindeyiz ama böyle yapmamalıyız çünkü dediğim üzere kaynaklarımız sağlam değil. Ayrıca şu ile alakalı 1-2 farklı rivayet daha var. Onları da video sonunda söyleyeceğim zaten. Destanlar aslında bize tarihi milattan öncesini anlamak açısından bir takım kapılar açarlar ve bu yorumlamalarla bu kapılarla biz geçmişimizle alakalı bir takım mesajlara, fikirlere ulaşırız ki şu destanı bu tip fikirler vermek açısından özellikle bizim yayılışımız açısından son derece önemli bilgiler veriyor. Zaten sıradaki videolarda Göç Destanı, Ergenekon Destanı, Manas Destanı gibi şeylere girdiğimde bunları daha da iyi anlayacaksınız ve bütün destanlarımızın birbiriyle bağlantılı olduğunu da göreceksiniz ama şimdilik lafı fazla uzatmayayım ve Kaşkarlı Mahmut'tan alıntı yapmaya başlayayım. Arapların Zülkarneyn dedikleri İskender, Semerkand'ı geçip de Türk yurduna yöneldiği zaman Türklerin hükümdarı uydu şu genç bir hükümdardı ve elinde büyük ve kuvvetli bir ordu vardı. Balasagun yakınındaki şu kalesini yaptırmıştı. Her gün Balasagun'daki sarayının önünde ordu beyleri için 360 defa nöbet davulu vuruluyordu. İşte o zaman bu hükümdara diyorlar ki: "İskender yaklaştı. Ne emredersin? Onunla savaşalım mı? Bize buyruğun nedir?" Şu'nun gönlü rahattı. Daha önce Hucand Irmağı kıyılarına 40 tane kumandan göndermişti ve çevreyi gözletiyordu. Bu kırk kişi kimseye görünmeden gittiği için ordunun bile bundan haberi yoktu. Bunlar karakolda geceleyecek ve İskender'in yaklaştığını görünce haber vereceklerdi. Hakan'ın gümüşten bir havuzu vardı. Bu havuzu her yere taşıtır, seferlerde bile yanında bulundururdu. Konakladığı yerlerde içine su doldurur, suya kazlar, ördekler salar, yüzdürürdü. Kendisine bize buyruğu nedir, ne yapalım, savaşalım mı denildiği zaman şu bu havuzu göstermiş, ''Şu kazlara, ördeklere bakın. Nasıl da suya dalıyorlar.'' demişti. Bu söz orada bulunanların yüreğine ateş düşürdü. Hükümdarın savaşmak veya bir yere çekilmek için hazırlıklı olmadığını düşündüler. İskender, Hucant suyunu geçince gönderilen adamlar hızla şuya haber verdiler. Vakit gece yarısıydı. Hükümdar göç tabulunu çaldırıp doğuya doğru yürüdü. Önceden hazırlıklı görünmeyen Hakan'ın ansızın yürüyüşü halkı şaşırttı. Halkın içine ürküntü düştü. Binecek hayvan bulanlar kendilerini bu hayvanların sırtına bırakıp hükümdarın arkasından gittiler. Herkes birbirinin hayvanını almıştı. Sabah olduğunda Ordugah bölgesi düz bir ovaya dönüşmüştü. O çağlarda Türk illerinde Taras, İzbicat, Balasagun ve benzeri şehirler kurulmamıştı. Halk çadırlarda yaşıyordu. Hakan ordusuyla savaşıp gittikten sonra orada çoluk çocuklarıyla 22 kişi kalmıştı. Bunlar kınık, salgur ve başkalarıydılar. ki oğuz boyları bu kalanlardan doğmuştur. Bu 22 kişi yayan olarak gitmek veya oldukları yerde kalmak için düşünür derken, yanlarına iki kişi daha geldi ve 24 oldular. Bunlar ağırlıklarını sırtlarına yüklemişler, aileleriyle birlikte gelmişlerdi. yük taşımaktan yorulmuş terlemişlerdi. İlk 22 kişi yeni gelen iki kişiyle görüşüp tanıştılar. Onlara dediler ki, erler İskender gelip geçici bir adamdır. Bir yerde durmaz. Nasıl olsa buradan gider. Biz de yurdumuzda kalırız. Böyle dedikten sonra o iki kişiye durun, kalın, eğlenin anlamında kalaç sözünü söylediler. Sonra bu iki kişiyle çocukları kalaç diye anıldılar. İki kabiyle kalaçların kökü oldular. Nihayet İskender geldi. O yirmi iki kişiyi gördü. Ve baktı ki bunlar uzun saçlı insanlar, üzerlerinde Türk alametleri var. İskender hiç kimseye sormadan bunlar için Türkmanent yani Türke benziyor dedi. Bu söz de o adamlara ad oldu. 24 kabile olan Türkmenler bu ismi taşıdılar ve Türkmanent yani Türkmen diye anıldılar. Bununla beraber adı Kalaç olan iki aile onlardan ayrıldıkları için tam olarak Türkmen sayılmazlar. Hakan Şuh'ya gelince, o ordusuyla birlikte Çin tarafına geçti. İskender arkasından yürüdü. Çin'e yani Uygur iline yaklaştıkları zaman Şuh, İskender'le vuruşmak için bir bölük asker yolladı. İskender de bir öncü kuvveti göndermişti ve Türkler İskender'in öncülerini bir gece baskınında bozguna uğratmayı başarmışlardı. Bir Türk, bir İskender askerini kılıçla ikiye böldü. Ölünün beline altın dolu bir kemer bağlanmıştı. Bu kemer parçalandı. Kana bulanmış altınlar yere döküldü. Ertesi gün Türkler kanlı altınları gördüler ve birbirlerine altın kan dediler. Bu sözler o çevrede bulunan bir dağın adı oldu. Bugün oraya Altun Han deniliyor. Sonra İskender Türk Hakanı ile barıştı. Zira gitmek istediği bölge daha uzaktaydı. Hatta bu esnada Uygurlar için şehirler bile yaptı ve bir zaman kaldıktan sonra geriye döndü. O zaman şu Balasagun'a gelip şimdi şu ismiyle anılan şehri yaptırdı. Oraya öyle bir tılsım koydu ki bugün hala leylekler bu şehre kadar gelir fakat şehri aşıp da daha ileri gidemezler. İşte Kaşgarlı Mahmut'un aktardığı destanın özeti tam olarak böyledir. Bu duyduklarınız destanın Kaşgarlı Mahmut tarafından eserinde aktarılan özetiydi fakat Türkolog Zeki Veridi Togan'a göre aslında şu İskender'le aynı dönemde yaşamış bir insan değil. Hatta M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış bir Türk hükümdarı ve ona saldıran da İskender değil, Aryani bir topluluk. Yani aslında buradaki savaş ve kişiler karıştırılmış. Fakat zaten bizim bu destanda görmemiz gereken şey İskender veya başka bir lider değil, Türklerin diğer milletlerle etkileşimi. Yani İskender gibi bir adamdan kaçıyorsunuz, Çin'e gidiyorsunuz, Çin'le ilişki kuruyorsunuz. Geliyorsunuz bu sefer çadırları bırakıp kareler yaptırmaya başlıyorsunuz ve yerleşik hayata geçiyorsunuz ki Türkler yerleşik hayata geçmeye başlayarak daha büyük devletler yaratmışlardır. Dediğim üzere şu destanıyla ile alakalı elimizde çok fazla çeşitli kaynak yok. Hatta kaynaktan fazla yorum var. Dolayısıyla burada size verebileceğim bilgiler kısıtlı. Eğer daha fazla ayrıntıya gireyim dersen video teknik bir hale gelecek ve izleyenlerin çoğunun sıkılmasını sağlayacak ki bunu istemiyorum. Zaten sıradaki videolarda eğer boşta kalan bir yer varsa bunları da işleyeceğiz. Dolayısıyla şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.